Merhaba. Sözün küçükte olduğu bir programda hoş geldiniz. bu haftaki programımızı radyonun dışında karı günlükten yapıyoruz ve eee Sulu Çocuk Atölyesi'nde misafir olduk bu hafta. çok güzel bir pazar günü yine sizlerle beraberiz. <gülüyor> ve e, Sulu Kule Çürük atölyesindeki e, koordinatörümüz Funda Oral'la beraberiz. E, aslında biz bu doğru. atölyeyle e, e, e, Sulu Kule atölyesi 2008'de program çekmiştik. Şimdi 3 sene içerisinde aslında e, neler değişti ve hangi e, projeler yapılıyor, neler yapılıyor, hangi atölyeler yapılıyor burada, onları konuşmak istiyoruz kendisiyle. 2008'den beri e, misallar burada uğraşıyoruz. <gülüyor> evet çocuklarla güven ilişkisi arttı yani ailelerde bu şimdi iki kurum var burada Sulukule Çocuk Sanat Atölyesi ve Sulu Kule Gönüller Derneği hı hı. Sulu Kule Çocuk Sanat Atölyesi daha çok müzikle ilgili hı. sanatla ilgili çalışıyor ve Sulu Kule Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği'ne ile işbirliği içinde oraya bağlı çalışıyor hı hı. Sulu hı hı. Kule Gönüllüleri Derneği de e, çocukların eğitimiyle ilgileniyor eee İki kurumu da çocuklar ve aileler benimsedi, sahiplendi. Ee, biz o, o, mümkün olduğu kadar e, onların ritmine uygun ee, burada bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Ee, okula adapte olmaları, sevdikleri sanatla uğraşmaları e, ve ilerlemeleri. yani Hem biraz eğitim fikrine, kağıda, kaleme alışıyorlar. Sonra okula gittiklerinde en azından bir öğrenme tavrına, masada oturmaya e, alışmış oluyorlar. daha çok severek başlama şansları evet. oluyor Hı -hı. çocuklar bu civardan sınırlı ama taşınanlar ve yine buraya gelenler var e, evet çocuk zaten taşınan ailelerin çoğu gene Balat Hı -hı. E, Karagümrük, Gümrük e, Draman e, bu taraflarda oturuyorlar. Hı -hı onun için geliyorlar buraya birbirlerini de buluyorlar aslında da bizim tabi buradaki hedeflerimizden bir tanesi burada dağılan bir kültürü birlikte de tutmak çocuklarda ve ailelerinde belki de çevrede bir gelişme bir e, yararlı oldu mu? Ne kadar oldu? Bu konuda alıyormuşsunuz geri ve ee, Evet, çok, bizi çok sevindiren bir şey var. Şimdi e, su, hem Sulu Roman Derneği üyeleri benimsedi projeyi, hem de çocuklarımızın velileri bize taleplerle geliyorlar. Mesela işte diyorlar ki nota eğitimine ağırlık vermeniz lazım. Ee, ve mahalledeki müzisyenler e, Hamdi Atkatay, e, Yaşar Akpençe, Burada gönüllü atölyeler yapmaya başladılar. Onların onların da çok değerli katkıları oluyor çünkü onlar bu çocukların nabzını çok daha iyi tutabiliyorlar ve çocukların hayatını çok iyi tanıdıkları için onlar atölye yapıp bize geri bildirimlerde bulunuyorlar. Hangi atölyeler var? E, dan, ritim, dans, keman, e, gitar geçen sene vardı ama bu sene çok devam eden olmadığı için tekrar açacak mıyız bilmiyorum. E, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi destek olacak ve onlarla Ritmik isimli bir ders başlatacağız. E, nota dersimiz var ayrıca. E, belki konservatuara hazırlık için baş başına bir koymayı koymak konusunda konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Bu sene daha ciddi, daha hakikaten çocukların eğitime önem verdiği, derslere dikkatle katıldığı ve her ders ilerlediği bir kurum olarak ilerlemek istiyoruz. Hani geçen sene, bir buçuk sene boyunca daha hem çocuklar buraya alışsın, öğretmenler çocuklara alışsın diye düşünmüştük. Ama şimdi artık o ilişkiler oturdu. O yüzden bu kurumun daha ciddi bir tavrı olacak Nükleer köy atomisin ritim grubunu dinleyeceğiz birazdan. Ardından tekrar size beraber olacağız. Merhaba, ee, şimdi Suruk çocuk atölyesinden, eğitim atölyesinden e, e, hocamız ve e, ekip de arkadaşlarla beraberiz. E, az önce kendisi, kendilerinden çok güzel bir miskinlik istedikliyorsunuz. E, Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? E, ondan sonra konuşmaya başlayalım. Önce, önce çocuklarla başlayalım. Olursun herhalde. Olur. olur. Başlayalım. Şey, Doğan tarafından herhalde Doğan Ne kadar bir tek ilindesin? Valla bir lisan şey. evet. ne Ne çalıyorsun? Hangi lisanı alıyorsun? Gavet Uka Perküson haritlerini çalıyorum Sen? Merhaba ben Doğuş Son adım Divan Diler ee, Keman Ve Perküsyon aletlerinden darbukayı çalıyorum. Hı hı. Bir yıldır buradayım. Ee, biz perküsyon aleti çalıyoruz burada. Ee, bir sene, ya, sene yaklaşık oldu. Ee, yaklaşık bir sene oldu burada olduğumuz. Ee, ben Necat, bu işe gönül vererek başladım. Arkamızda e, ara baba desteği olmayarak başlıyoruz. Zor, yani o kadar. Valla çocuklar severek geliyorlar buraya, isteyerek geliyorlar. Evet, aynen. Ee, ben de çok keyif alıyorum onların böyle gönlümden gelmesine. Hı -hı. Ee, aslında bugün biraz az kişiyiz. Ee, Dersini biraz erken saatte yaptığımız için <gülüyor> uyanamadılar, gelemediler. Ama olsun, felafesini yapıyoruz başka çocuklar. Belki de okullardan önceki son hafta evet, sorgun yani. Evet, onu, onun çocuklar Biz çok iyi değerlendirmeye çalışıyor. Uyuyarak <gülüyor> <gülüyor> okullar açıldığı zaman <gülüyor> e, tabii erken kalkacaklar sürekli. Keyifli geçiyor derslerimiz. Bir yıl, bir açtı, bir yola çıktı. Buradayız işte. İki grup olarak ders yapıyoruz. Bazen üç grup yapıyoruz. Çocukların seviyelerine göre. Yeni gelenleri, yeni gelenlere sıfırdan başlıyoruz şeyleri. Diğerlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey bilmeyerek gelen oluyor. Birazcık bilip gelen oluyor. Onları ona göre seviye ayarlamasını burada yapıyoruz. Zaten çalmaya başlayan çocuk kendi kendine grup içerisinde yol buluyor. Kendisi yol buluyor yani. Yani o bizim elimizde olmasa da iyi de çalsa kötülerin arasına yani kötü olarak tabir etmeyeyim de zayıf olanların arasına iyi çalanı koyduğumuz zaman zaten orada zayıf olanlar da etkileniyor bundan. Ne anlamda etkileniyor? Aslında iyi anlamda etkilenmiyor. Kendilerini kötü hissediyorlar. Bu sefer ne yapıyoruz? Biz iyi olanı ya üst sınıfa alıyoruz ya da zayıfların arasında kendi gibi çaldırmıyoruz. Sıfırdan başlıyormuş aşıyormuş gibi çaldırıyoruz. Ee, Çocuklar geliyorlar, e, yavaş yavaş yükseliyorlar, üst sınıfa geçiyorlar. Yavaş yavaş yükseliyorlar, üst sınıfa Mesela Orhan ilk geldiği zaman ilk sınıftaydı, yavaş yavaş yavaş yavaş birazcık ellerine vura vura hadi Orhan gayret göster, bak sen aslında daha iyisin, potansiyelin var senin, daha güzel şeyler yapabilirsin diye diye Orhan'ı üst sınıfa aldık. Orhan gayet şu anda başarılı, gayet çalışıyor, disiplinli. E aileden de denizciyim, babasını hmm. da çok iyi tanıyorum. Evet, bu... Onu soracaktım ben de aileden var mı yoksa hani sen e, burayı bir şekilde öğrendin burada mı evresi? Ailede var. Ailede var. Daha önce ise zaten hani bu namileri evlerde duyuyorsun. Aileden babam var. Hı -hı. Kulak dolgunluğu vardı daha öncene. Babası benim bir ağabeyim, bir arkadaşım ahbap. Kendisi şey dedi bana. Etisenin dedi köbiğim benim dedi. Ondan sonra dedi nasıl istersen sana bıraktım. O da sağ olsun e, oğlunu buraya zevkle gönderiyor yani buraya gönderirken aklı kalmıyor. Hı -hı. E, tabii herki her aile böyle değil. Her aile çocuğumu bu kadar desteklemiyor. E oran, Destekleyenler de var. Orhan pişliği için neler değişti acaba? Hani buraya başladı bir sene önce başladığımız bir sene önce nasıl hissediyordum? Hani çalıyordum tabii belki daha büyük yayın oluyordu. Bir sen önce bu kadar güzel çalan mıydı? Buraya geldim, hem elinim açıldı, hem bir bilgim oldu. Yani fazla usul bilmiyordum, mezunluğum açık değil miydim? Vuruşu böyle öğrendim. Böyle evet. öğrendim, falan öğrendim. Evet. Hatta önceden keman da evet. o zaman bıraktım işte, kırımasından <gülüyor> deti şey hani paylaşımlı sonuçta burada hep beraber bir şey yapıyoruz normalde şu anki e, kurs kaç kişi şu anki kurs 10 e, kişi oluyoruz 8 kişi oluyoruz normalde 12 kişi oluyoruz o gün kimin işi yoksa çocuklar da ama devamlı pilot kadromuz var gelen yani e, bir Orhan olsun ondan sonra e, şey Necati olsun bizim e, Onur olsun Tolga olsun evet. Efkan Erdoğan Bunlar pilot kadrolar, bunlar devamlı geliyorlar. Bunların yanında işte değişenler, arasında sıra gelenler, işi olanlar, gerçekten işi olup gelemeyenler bu Peki aynı zamanda erkek bir uçmamızı bulursun yoksa mesela bir şeyler çalmak için başka zamanda başka yer buluşuyor musunuz? Evet, bu arada normalde, normalde bir tane arkadaşımız var Erdoğan'ı onun evinde toplanıyoruz. Anladım. Arkadaşlarla. Hı hı. O da çalışıyoruz. Beyci Hoca'nın verdiği dersleri yapıyorduk orada. Hı hı. Ondan sonra normal evde bu da çalışıyoruz. Çalışıyoruz ben çocuklara şimdi bir yere kadar teknik gösteriyorum, bundan sonrası onlara kalıyor. Yani ben burada ne hareket yaparsam yapayım, gösterdiğim tekniği yaparlarsa beni de geçerler. Ki geçenler de var zaten ama bu da beni çok mutlu ediyor. Gerçekten gurur duyuyorum. Gördüğüm zaman diyorum ki bir daha yapsana diyorum, hani nasıl yaptım, bir daha yapsana yapacağım. Çünkü bu işin yaşı da yok, öğrenmenin sınırı da yok. Her gün hepimiz bir şeyler öğreniyoruz. Ufacık çocuktan da bir şeyler öğrenebiliyoruz. ...koskocaman adamdan da bir şeylerle görebiliyoruz. Ee, çocuklar belli bir seviyeye geldikten sonra artık herkes kendi olmaya başlıyor. Herkes kendini çalmaya başlıyor. Bu, onun e, bizim üretimci, üretim üstadığı da doğru bir var. Herkes kendini çalıyor diye. Herkes kendini çalmaya başlıyor. İçindeki durdüğü mevzulmana yansıtıyor. Diyeceksiniz ki, yani, bu kadar ne yansıtacak, o kadar çok şey var bir araya. Onun canı sızdırılır. Onu oraya yansıtır. Sen farkında olmazsın. Ama hissedebilen onu hisseder yani. Neşe Onu oraya yansıtır. Yavaş yavaş kendi benliklerini kazanmıyor. İşte hepsinin bir tarzı var. Ben camdan gelirken dinlediğim zaman ''Aa yukarıda bugün Tolga çalıyor.'' diyebiliyorum mesela. Ya da dinlediğim zaman ''Aa bugün Erdoğan çalıyor.'' diyebiliyorum. Ya da işte Mücahati çalıyor diyebiliyorum. Orhan çalıyor. Yavaş yavaş onların ee, tavırlarını dinleyerek Dinleyerek öğrenmeye başladım yani onları sorunlarında. E yani. Peki Necat senin için neler değişti? Mesela e, daha önce de belki de Talbuk'u evini almış olabilirsin ama. Daha önceden aslında evet çalışıyorduk biz arkadaşlarla. Erdo'lardan da Erdo diye var. Şimdi Erdo'nun evinde ders yapıyorduk. Hı hı. Ondan sonra atölye açıldı. Kurs açıldı. Hı hı. Yaklaşık bir senedir geliyoruz. Gerçekten beni işte bizimle ilgilendiği... Sizin için müzik ne demek? Bizim için müzik yani darbuka, benim için size, siz bakınca belki bir yuvarlak görüyorsunuz hı hı. ama bizim için bir dünya darbuka. Biz o dünyanın içinde yaşıyoruz. Eğlenceli yaşıyoruz. darbuka'yı bütün gün, ver bize darbukkayı, bir koy bizi bütün gün o darbukkayla geçirebiliriz. Hı hı. Sen Hadi bir şeyler söylemek, söylemek ister misin? Kemal ile çalışıyorsun ya aynı zamanda. İyi belki. Aslında çok ilginlik benim kemanda. Evet. Yeni başladı kemana. Yeni mi başladı? Biraz ara vermişti. Aslında evvelden başlamıştı fakat biraz ara verdi kemana. Hı -hı. Şimdi yeniden şey yaptı, adapte olmaya çalışıyor. Hı -hı. Ama çok iyi bir yere geleceğine inanıyorum Çok karlıydı çünkü. Hı -hı. O çok karlıydı. <gülüyor> evet, şiş. Son olarak e, belki bir parti çalmak istersiniz, Biraz çalmak söylemek isterim. istediğiniz bir tabii, şeyler tabii varsa. söylemek istediğimiz bir şey var. Bu çocukların ne buraya olurdu? gelmesi, e, tabii kendi kendilerine gelmiyor çocuklar. Hı -hı. Bütün haftasından, yazından, kışından, tatilinden fedakarlık edip... ...düşenmeden tek tek mahalleyi gezip çocukların evlerine... ...işte şu bir dersiniz var, aman çocuklar gelin şöyle yapın, böyle yapın diyen bir kişi var Funda. E, Funda... Hepimizden fazla görürler. Aslında çocuklardan fazla çocukları düşünen bir insan. Belki de çocukların ailelerinden fazla çocukları düşünen bir insan. O yüzden e, yani çok e, her şeyi Funda'ya borçluyuz. Açıkçası Funda'ya borçluyuz. Bizim oluşturma noktamız funda. Senin söylemek istediğin şey var mı? Funda Tabii fındaya. var. Bu atölye fikri 2007'de yıkım, ilk, mahalleme yıkım sırasında hmm. başladı. Çocuklarla köleler yapmaya başladık. Serfal Hatırlar, Yaşar Hoca'yla, e, Gönüllü Hocalar'la falan. Mahalledeki müzik sevgisini ve çocukların buna ilgisini o zaman fark ettik e, doğal olarak. Çünkü aile, ailelerde müzisyenler var, mahallede meşhur müzisyenler oturuyor. O yüzden çocukların hepsi müziğe çok ilgili. Fakat sonra esas fark ettiğiniz başka bir şey, e, müzikle müzik öğrenmeye çok istekliler ama diğer eğitime adapte olmakta zorluk çekiyorlar sonuçta. Ama çok az kişi liseye devam ediyor. Belki iki kişi, üniversiteye devam eden bir kişi var. Dolayısıyla e, bunun üzerine düşünmeye başladık aslında 2007'den beri kafa yorduğumuz bir süreç. 2010 Ajansı'nın desteğiyle burası açıldı ve Eti Konservatuar'la birlikte başladı bu atölye. On daha önce de biz hep istiyorduk, düşünüyorduk ama maddi açıdan olanağımız olmadığı için ancak kendi gönüllü çabalarımızla, fedakarlıklarımızla çalışmalar yapabiliyorduk. 2010 Ajansı'nın desteği ve Eti Konservatuar'la birlikte çalışma olanağı olunca atölyeyi başlattık. Ve o gün bugün aslında kadar yani evet, bir yandan çok önemli bir şey yaptığımızı düşünüyoruz ve hep hala bu kafa yorma süreci devam ediyor eğitimle müzikle eğitme işte yazın Simon Bolivar orkestrasının gelişiyle aslında müziğin mahallelere yayılması daha genel olarak da konuşulmaya başlandı. sizin programla bağlantı olarak sizin çünkü programınız da çocuk hakları ile ilgili ee, aslında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre e, çocukların yetenekleri doğrultusunda eğitim alma hakları var. Ee, bu mahalleye uygulandığında aslında bizim bu gönüllü çabalarla, iyi el yorduğuyla yaptığımız şeyler mi, çoktan biliniyor olması lazım. Yani 21. yüzyılın Türkiye'sinde bu kadar büyük fedaferlik gerekmemeli çocuklara müzik ve sanat eğitimi verebilmek için. Yani burası bir örnek. Buradaki çocuklar sanatta çok yetenekli. Müzik öncelikli olmak üzere fotoğraf, film çekimi yani görsel sanatlarda, resimde bunların hepsinde iyiler. Yani direkt matematikle başlayan, matematik okuma yazma ile başlayan eğitme, belki o kalabalık sınıflardaki disipline, ayak uydurmakta zorlanıyorlar ama kendi içlerinden gelen bir şey yaptıklarında sanat dallarında çok yetenekler. Çünkü biz burada fotoğraf atölyeleri yaptık. Film atölyeleri yapan arkadaşlarımız var, tiyatro atölyeleri, yani biz hepsinde dans derslerimiz var. Hepsinde gördüğümüz bu. Çocuklar yetenekli oldukları konuda öğrenmeye istekliler. Hmm. Bu sebeple de, buraya da herkes gönüllü geliyor zaten. Şimdi gönüllü 60-70 çocuk var buraya devam eden. Gösterilere çıkıyoruz ama gösteriler ikinci planda. Aslında derslerin devamını çok önemsiyoruz. Yani eğitimin devam etmesi çok önemli. Ee, bu Simon Bolivar orkestrasıyla yaptığımız konser, yani onlarla birlikte, açık havada birlikte de onlarla sırayla sahne aldığımız konserde atölyemiz duyuldu ve şu anda 6 ay için daha bizi destekleyen bir e, destekçilerimiz var. 6 ay daha devam edeceğiz ama yani eğer öyle bir şey olmasa kapatmak üzereydik. Hı hı, evet, yani bu, belki bunun hani üzerinden bize bir medya organı olduğumuz için hani belki destek çağrısı yapabiliriz sorunumuzu dinleyenler istiyor. Evet. Çünkü evet. Yani gerçekten böyle güzel şeyler destek olmayınca e, bir anda bitiriliyor ister istemez. Evet. Ee, Biz bütün bu, bu, tüm bu çalışmaları 2007'den beri işte hı. 2010'dan hı. son aldık diye. O başka vurduğumuzun 3'te 1'iydi ama tamam onunla hadi gene de yola çıktık. O bitti, oradan arttırdıklarımızı da yaşattık. O bitti, valilik ve belediye bize biraz küçük destekler hı. verdi en direkt. O bitti, işte şimdi bu Simon Hı. Bolivar ile yeni bir şey açıldı ama e, aslında çok daha fazla olanak olmalı ki çocukları e, sanat yoluyla, eğitimle buluşturmak gerekiyor. Çünkü hepsi çok gençler, öğrenmeye açıklar, çok yetenekliler. E, aslında daha çok olanak sun, sunabilmek gerekiyor. Bu da aslında bir görüldüğü çabalarla olacak bir şey de değil yani aslında dekan devletin belirginin e, falan el atması gerekiyor. Ee, o zaman tekrar son bir parça dinleyelim sizlerle. Tabii. Ondan sonra kurmamızı evet, kapatırız. İyi ki İntegar Tundan'la beraberiz. Programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz veya yapmak istediğiniz bir çağrı varsa bizim programımız aracılığıyla belki bir iletişim bilgisi verebilirsiniz burası için. Ee... Sulu Kule Çocuk Sanat Atölyesi at gmail.com'dan bize ulaşabilirler. Ayrıca Sulu Kule Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği ile irtibata da geçilebilir. Burada gönüllü eğitmen desteğine ihtiyacımız var. Ee, açık öğretime kaydolan çocuklarımız var. Onlara haftada iki ders verebilmek istiyoruz. Ki açık öğretim sınavlarını geçsinler. Ee, açık öğretim derken ilk öğretimi, açık öğretim ve açık liseden bahsediyorum. Üniversiteden değil. Ee, en azından e, şimdi mahallede böyle bir hareket başlattık ee, ilkokul diploması ilkokul, ortaokul birleşti ortaokul diploması ve lise diploması e, almak üzere bir hareket ba başlayacak ve bunu, bu konuda çok desteğe ihtiyacımız var ee, çocuklarımıza burs vermek istiyoruz ee, atölyeye ve okula okullarına e, düzenli devam eden çocuklara ee, bu konuda bağış yapan olursa Özellikle çocukları takip edecek şekilde isimlerini vererek bunun için de bizimle iletişime geçebilirler. Bizim öncelikli ihtiyaçlarımız şu anda budur. Bir dilekle bitirmek istiyorum. Yani şöyle ben 2007'den beri bu mahalleye emek veriyorum. 2010'dan beri de bu atölyeye emek veriyorum. Bu bu tip atölyelerin, atölyelerin 2-3 sokakta bir açılması lazım iki yani birkaç gönüllü çabayla biraz dikkat toplayarak, biraz zaman harcayarak 60-70 çocuğun hayatında bir katkı yapmak mümkün. Oradan yola çıkarak da koca bir mahalleye etkilemek mümkün oluyor. O yüzden yani bu bizim yaptıklarımızdan gördüğümüz. O ki en azından 2-3 sokakta bir bu tip atölyeler açılabilir. Çocukları e, so sokaklarda geçirdikleri zamana biraz da katkıda bulunabilmek için. Bunun ötesinde e, müziğe, müziğe yetenekli çocuklar için, e, özellikle roman çocukları için belki de e, sanat öne çıkarılmalı. Ve e, onların konservatuara erişimleri, sanatta erişimleri, ne bu eğitime mi? erişimleri kolaylaştırılmalı. Ee, bunun dışında aslında sanat okulları çok eksik. Ee, İstanbul'da sadece bir tane Devlet Güzel Sanatlar Lisesi var ve spor şey da ona dahil şey aynı şey. okulda. Ee, muhakkak sayılarını artması gerekiyor. Ee, bütün belediyeler aslında hani her belediyenin bir tane e, sanat lisesi, sanat meslek liseleri açmak gereksin. Teşekkür ederim. Bir söz biçim programın sonuna geldik. Haftaya tekrar beraber olacağız.